Bülent Usta normali sınırlarına hoş geldiniz. Ben Bülent Usta. Ben Alper Hasanoğlu. Bülent <gülüyor> e, bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz değil mi? <gülüyor> e, bugün ilk konuğumuzu programın ilk konuğu Defne Sandalcı'yı e, aramızda. ...belki de radyo programcısı olmanın ilk adımı bu olsak gibi... <gülüyor> çağırmakla olabiliyorduk <gülüyor> evet. belki bu değil mi? <gülüyor> Merhaba, Defne e, Defne Sandalcı'yı e, Metis Yenim'den çıkan Ah adlı kitabıyla e, biliyorsunuzdur muhtemelen. E, çeşitli yayınlarda, e, dergi, gazete, kitaplarda yazıları da bulunuyor. Cine Ayşe. E, Cine Ayşe, <gülüyor> evet. Ondan özellikle da. Cine Ayşe. Burada Anita siz e, çok selamlar bugün geçen program önceki iki program mutluluktan konuşmuştuk ve mutlulukla çok ama çok yakından ilişkili bir konu yas ve üzüntü neden çok yakından ilişkili bir konu yas ve üzüntüyü nasıl yaşadığımız aslında mutlulukla olan ilişkimizde belirliyor ve yasla ve üzüntü nasıl baş ettiğimiz aslında yas deyince de o kadar geniş bir literatür karşımıza çıkıyor ki fakat bu literatürü takip ettiğimizde yasın aslında gittikçe böyle normal bir toplumsal, bireysel bir süreç olmaktan çok bir hastalığa doğru nasıl evrildiğine dair izler e, görüyoruz. Bizim derdimizde e, aslında yaz ve üzüntü gibi e, çok insani olan bir e, durumun e, normalin e, sınırları dışına e, çıkartılma çabalarına birazcık... Karşı durmak e, sanırım, evet. değil mi? E, o yüzden. İsa, e, bununla çok ilgili önemli. çok enteresan. E, Roland Barth, e, onun e, meşhur gösterge bilimci filozof, onun Yaz günü diye bir kitabı var. E, Roland part romanın hazırlanışı, işte ve pek çok böyle yayınlarını özellikle Mehmet Rifat ve Semer Rifat'ın çevirisiyle okumuştuk. E, orada Yaz gününde şöyle bir isyandan bahsediyor. Annesinin ölümünden sonra yaz tutarken ona sürekli ilaç tedavisi ya da bir doktora gitmesi, psikiyatriste gitmesi konusunda tavsiyelerde bulunuyor ve bir hastalıkmış gibi ve buna çok e, hoşlanmıyor bu durumdan çünkü annesi onun için çok değerli e, ve o üzüntüyü, o melankoliyi yaşarken de şöyle mesela yaz gününde şeylerden bahsediyor, okuldan çıktıktan sonra üniversitede ders veriyor, her, e, her öğlen annesinin evine yemeğe gidermiş. Annesi öldükten sonra da ayakları onu annesinin evinin önüne kadar götürüyor. Böyle bir e, bağ kurduğu bir e, insanla olan, insanı kaybetmiş olmanın e, şeyini, üzüntüsünü... ...bir hastalık gibi nitelendirilmesine Roland Barthes gerçekten hiç hoşlanmıyor. Ve bunu yaz günlüğünü de çok ayrıntılı bir şekilde bahsediyor. Fakat sanırım Alper şöyle bir durum var. E, günümüz insanı, yani günümüzde herhangi bir üzüntü... ...yaz, bir kayıp, yoksunluk pek böyle e, yaşanamıyor. Yani hemen ağır bir depresyonmuş gibi sanki e, yaşanıyor ve bu, bu da... Aslında anlaşılabilir e, <gülüyor> bir şey e, düzenin devam edebilmesi açısından... ...çünkü yaz tutmaya kalkarsak, bir, şey, bir şeyler için üzülürsek... E, ...günlük hayatta e, düzenin bizden beklediği e, işlevleri yerine getirmemiz aksayabilir... E, bu aksarsa da e, çok doğal olarak bir şekilde e, o çarklar birazcık e, şey yapabilir, aksayabilir ve bu istenmeyen bir şey bizim e, düzenin işleyişine e, aykırı hareketlerde bulunuyor olmamız, çok fazla uzun süre üzülmemiz. üzülmemiz. E, eğer üzülürsek ve yas tutarsak e, tüketmekten ve e, para harcamaktan da vazgeçebiliriz. E, bütün bunların hiçbir tanesi çok da fazla istenen e, şeyler hmm. değil. O yüzden hmm. e, hakikaten e, yaz tutmamızı isterim. Bir de bunun dışında bu o kadar yani mutlu olmamız o kadar çok zorunlu olan bir şeymiş gibi e, bize anlatıldı ve e, öğretildi ki yani e, her şeyimizle fit ve tam olmak zorundayız. Mutlu olmak zorundayız, memnun olmak zorundayız. Her şey çok güzel gidiyor olmalı. Süper, süper yetmez, über filan. E, o <gülüyor> O yüzden e, yaz tutmak ya da üzülüyor olmak çok ciddi bir e, eksiklik, zayıflık, <gülüyor> arıza gibi. O yüzden insanlar da kendilerinde bunun bir an evvel geçmesini istiyorlar ve geçmezse e, kendileri de çok <gülüyor> endişeleniyorlar ve e, e, bırak yani sen de kendi gündelik pratiğinden bilirsin e, terapi şeylerde, e, ofisinde e, bırak şeyi bir birini kaybettikten sonra yaz reaksiyonuyla nasıl başa çıkacağıyla ilgili olarak bir danışmanlık almak için gelmeyi, annesi babası ya da bir yakın hastalandığı sırada işte diyelim ki ölümcül bir hastalığı var. <gülüyor> ...ölecek büyük ihtimalle... ...daha ölmeden geliyor terapiye... ...yani ben bununla sonra nasıl başa çıkacağım diye... ...bir dur ölsün sonra... ...yasını tutarsın değil mi? Yani. Evet, burada böyle aslında... Acaba? Evet, <gülüyor> temel Niye şey. yas tutuyorsun ya da yani... Hmm. ...peki Defne... <gülüyor> e, ...seni unuttuk hoş geldin. Yok, rica ederim merhaba... Şey, e, ...ben biraz... E, bu ...normal anormal zemininden... ...havalanarak konuşmaya başlayacağım... <gülüyor> ...lütfen... ...biraz yerden birkaç karış yukarıdan... Bana kalırsa bu yaz, <gülüyor> yani dünyalık, dünyalığı ben zaten bir öksüzlük, bir yersiz, yurtsuzluk, bir yoksunluk yeri olarak görüyorum. Yani dünyaya gelmiş olmak zaten bir yasın içine atılmış olmak gibi algılıyorum. Çünkü yanlış bir dünyaya geliyoruz. Dünyaya biz <gülüyor> emzirilmeye, sevilmeye ...korunmaya ve hep birlikte bir şeyler yaratmaya ve e, hemhal olmaya dünyanın geri kalanıyla gelmiyoruz. Evet, bu konuda mesela e, Freud, Melanie Klein... ...neredeyse bütün psikolojisi <gülüyor> ve türü türü de seninle hemfikir. Hem Bilmiyorum hemfikir. <gülüyor> çünkü psikolojisi bütünüyle yaz üzerine kurulu neredeyse. Ama Özellikle tedavi Melanie. etmeye çalışıyor ve belli bir normallikini... Psikolojisi likeni... tedavi etmeye çalışmaz. Okey. <gülüyor> evet. Hmm, <okay. gülüyor> Ha, buradan geri adım atıyorum. E, buna geç, çeşitli tartışmalar var. Bu Yok, yani ben terapiye gidip seven biri olarak. Ben hiç hiçbir danışanımı e, bireysel olarak söyleyeyim, bir sürü işte birkaç terapi ekolü, tedavi ettiğini iddia eden terapi ekollerinin e, hocası ve süpervizörü e, olmam e, olmama rağmen şunu söyleyebilirim, ben hiç kimseyi tedavi etmiyorum, herkese eşlik Hı -hı. ediyorum. Evet daha sonrası Doğru geçmeyi. yani evet. zaten evet yani bana kalırsa zaten yaz eleştirel bir süreç olmak zorunda yani lineer bir şekilde çekilip başlayacak işte bir şekilde aşılacak ve ondan sonra işte iyiye döneceğiz falan gibi lineer bir süreç olarak görmüyorum. ...hatta bütün dünyadaki varlığımıza çok içkin olan bu yasın, yasın eleştirel bir şekilde cebelleştiğimiz bir süreç olarak görüyorum... ...bütün varoluşumuz dünyada ve sanki şöyle de görüyorum yani bir şeyler kaybettiğimiz için yasta değiliz, zaten onlar yok... Onlar vaat edilmiş şeyler toplumsallık, insanlık yani gelinen uygarlıktan bahsetmek gerekiyor yani Böyle bir sarı yaratıyor ya sanki işte yuva var, e, meme var, anne var, yurt var, e, yurtlar var. İşte korunduğumuz tekinden apartıldığımız, kaçırıldığımız bir takım korunaklı yerler varmış gibi. Halbuki dünya tekinsizin, tekinsizlik yeri ve oraya geliyoruz. Böyle olmayabilirdi. Ama böyle oldu. Şimdi de... Bittikçe e, daha teklinsiz oldu değil mi? Tabii yani dünya bitiyor zaten. Yani şimdi zaten söylemek istediğim şey de oydu. Um, artık psikoloji, <gülüyor> politik... Um, e, ...bütün güncel hayatımızı düzenleyen her şeyin... Etik. Etik. Başta etik olmak üzere. Artık şimdiki acil zaman dediğim bir, e, bir kiple... E, ...anılması... ...yani ele alınması gerektiğini düşünüyorum... ...çünkü dünya gerçekten 21. yüzyıldayız... ...20. yüzyılın bilgileri ve... ...rehaveti ve... ...rehaveti demeyeyim de geniş zamanıyla... ...veya oraya o şekilde bakarak... ...geçmişe 20. yüzyıla öyle bakarak... ...bir yere varacağımızı sanmıyorum... ...çünkü bir farkındalık... ...gerekiyor ve bu farkındalık... ...bütün o eti ...güncel hayatımızı düzenleyen her şeyi... ...politiği ve... ...psikolojiyi... ...belirleyecek olan... ...bu aciliyet ve bu farkındalık... ...çünkü dünya bitiyor... Hı hı. Yani yani, ...insan eliyle bitiyor... Yani. Yani ...biz programdan önce de birazcık daha uzun uzun... ...seninle de konuştuğumuz <gülüyor> evet. için... ...ben seni bir e, daha iyi anladığımı... E, ...varsayıyorum... <gülüyor> ...anlamak o kadar kolay bir şey olmaz... <gülüyor> ...bir karşılıklı olarak... E, e, ...belki... E, ...insan... Yani ...benim de belki daha iyi anlayabilmem... ...ve e, bizi dinleyenlere de... ...senin de daha iyi anlattığı anlattığın şeyi, çok güzel aslında anlattığın şeyi onlar için de daha anlaşılır kılabilmek için. Şunu e, şey yapabilir miyiz? Ben bir soru yönelteyim senin, evet. sana o anlattığın şeyler içinde. Yani hani e, diyorsun ya biz e, biz zaten bir yasın içine e, doyuyoruz. Şimdi e, e, psikoterapi, psikoloji ve psikiyatri e, bir toplum polisi gibi e, insanlığı normalize etmeye e, çalışıyor. Hı. Normal e, haline getirmeye çalışıyor. Ama bir yandan da paradoksal bir şekilde e, çok az e, şeyi normal hale getirdi. E, yani çok fazla şeyi patolojik yası bir, bunun dışında tutarak normal ve anormal yani normal ve patolojik olarak e, e, jargon kelimeleri kullanarak konuşuyorum psikiyatrinin e, terimleriyle. E, yası da bu anlamda patolojinin içine e, sokmaya çalışıyor psikiyatri. Evet. Senin itirazın sanırım bu noktada yas patolojik olan bir şey değildir. Yani normaldik de sonra bir şey oldu da hastalandık Hı. da e, yas da tutuyoruz şey yitirdik. değil. yitirdik. Zaten <gülüyor> yas normal olanım olan bir durumdur. Doğru evet, mu anlıyorum? Evet normalitenin patolojik olduğunu düşünüyorum ben de dünyanın <gülüyor> eğer adorno gibi söylersek işte yanlış bir hayatta Yanlış bir yerde doğru bir hayat yaşayamazsın. Yanlış bir dünyadayız biz bu anlamda. Ya da bana gem gibi söylersek... ...alt üst olmuş tepe taklak bir dünyadayız. Ve burada hiçbir şey yani... ...her bir birey kendi içinde tepe taklaklığını düzeltemezse... ...zaten ters bir dünyada... Ancak amuda kalkarak <gülüyor> yani bu, bu tarz bir imaj geliyor aklıma. Yani evet normalitenin bir patoloji olduğunu, dünyanın bir patoloji olduğunu düşünüyorum bu bağlamda. Ya da normal, normal diye bir şeyin varlığının aslında bir il ilüzyon olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet yani dünya, dünya bir ilüzyon. Yani yaratılmış haliyle insanlığın yarattığı, el koyduğu şu dünyanın hali Hı -hı. bence zaten bir sanrı. Ve onun içinde işte memeler var, yurtlar var, sınırlar var, devletler var zaten böyle bir şey yapmış. Çünkü dünyayı e, devasa bir titreşim, yumağı gibi değil, insanlık bundan sapmış e, değil, bir zemin olarak edinmiş. Ve o zemin üstüne çıkıp bir şeyler kurmuş, devlet kurmuş, sınırlar kurmuş, çizmiş. Peki bu Sınıflara normal tedavi bölmüş. edilmesi gereken bir şey mi sence? Tabii. Bu, yani buna vaktimiz kal Ben çok karamsar bir anarşistim. Onun için, e, buna evet, hiç vaktimizin yok, kaldığını düşünmüyorum. Yani düşünüyorum. Yasın, yasın tedavi edilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyor musunuz? Evet musun? ama yasın tedavi değil... ...dünyanın tedavi edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet o yani, ayrı ama yasın Bütün insanlığın başka bir insanlık olarak belirmesi... ...ihtimali var mı bilmiyorum. <gülüyor> ama şu andaki... ...her şeyi belirleyecek olan şey... ...vakit kalmadı. <gülüyor> Bitti yani. Çünkü gerçekten... ...farkındaysanız... ...büyük bir büyük bir hareket başladı... ...çok mutluyum, çok güzel bir hareket... ...Extinction Rebellion... Yani ...yeryüzünde yokuş oluşa isyan hareketi... ...bu hareketin içinden... ...bu hareketin şiarı da şey... ...umudun bittiği yerde hareket başlar... Çünkü ...umut yok... ...yani bitiyor, zaman yok... ...her şey çok yanlış, kurgulanmış ve... ...çok almış başını gitmiş bir durumda... ...ben... Aa, ...şunu da demek istiyorum... ...yani o zaman ne konuşuyoruz... ...işte... Yani yasın, yani Spinoza diyor ya, yas üzüntü, e, keder e, den muktedir nemanalanır bizim kederimizden, üzüntümüzden. Çünkü hiçbir şey yapamayız, kudretimizi azaltır. E, ben şu andaki durumun içinde bulunduğumuz şu 21. yüzyılın ilk yarısında felaket ve sonla karşı karşıya olduğumuzun idrakiyle başlayacak bir yas durumunun içinde... Çünkü yas var Yasın umudundan bahsediyorsun. Evet yani, çünkü ben bunların e, eş anlı olarak deneyimlenen şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu yasın bu kabul. Yani bir şeyi kabul etmek gerekiyor bir kere. İnkar değil. Yani inkar ettiğimiz sürece hiçbir şeyi değiştirme. Yani bunların hepsinin eş anlı olarak fokurdadığını Benim düşünmek istiyorum. şöyle bir şey geldi. Yani bir Cüdit kırılgan hayatta bahsettiği Hı. ortaklaşan yas... Ha, bu, bu işte ee, bu hareket için söylenebilecek bir böyle şey. duygulanımsal e, müksüzleşme diye çünkü yasta Freud'a yine dönersek Freud'tan o libidinal enerjinin yas tutulan kişiden ...yavaş yavaş yastın, yastan çıkmayı... ...o enerji, libidin enerjinin... ...geri çekilmesi, kişiye geri çekilmesi. Libidin enerji derken... E, ...bizi dinleyen, bizim... E, ...bunları bilmemiz... Dirimsel enerji, yaşam... Ya yaşamsal enerji, enerji, gibi, enerji evet. diye düşünüyorum. Onun bunu, e, evet. geri çekilmesi... ...olarak aslında evet. o mülk... ...mülkleştirmiş oluyor... ...yastutan kişi, eğer onu paylaşmazsa... Hı. ...çünkü oradaki, fakat onu paylaştığında... ...yası ortaklaştığında... ...o zaman... E, ...o duygudan mütsüzleşiyor, ortaklaşan bir şey oluyor çünkü. Ve kudret doğuyor orada. Ve orada, e, Batlar'ın da bahsettiği gibi kudret ortaya çıkıyor. Şimdi burada yasın normal ve anormal şeyle ilgili... şöyle bir e, ayrım yapıyor bununla ilgili. Meşhur o yaz ve melankoli kitabında. E, normal yas dışında patolojik yası melankoli ile açıklıyor. Normal yasta bütün dünya çölleşen bir yer... ...melankolik yasta... ...kişi çölleşiyor... Hmm. ...ve dünya böyle daha kıymetli bir yer haline geliyor... ...ve bir derin bir suçluluk duygusu... ...melankolik şeyde yaşıyor... Onu... ...Albert e, Dürer'in çok güzel bir tablosu var... ...melankoliye diye... Hmm. ...hani o siyah beyaz... ...o melankoliye hakikaten çok iyi anlatan... ...zaten kara safradır ya... ...melankoliye... Okay. ...evet oradaki şimdi ama kara sonra... E, ...mesela daha sonra Colin Murray... ...Parks diye bir psikolog da tam tersine bütün kederleri, e, burada böyle Alper'in de belki DSM üzerinden verdiği örnekte de belki karşımıza çıkar... ...bütün kederleri hastalık olarak nitelendiriyor ve bunu bunu savunuyor ve aslında şu anki geldiğimiz noktada psikiyatri, dedi, klinik psikoloji... ...neredeyse ya da medyanın yansıttığı biçimiyle kederlenmek üzüntü gerçekten bir hastalık gibi ve bunu da şöyle şey yapıyor, e, aslında diyor mesela hasta, ruh hastalığı, ruh hastası dediğimiz zaman e, etiketlemiş olduğumuz için mi e, bütün kederleri ki, mesela kederi e, hastalık olarak etiketlemiyoruz yani onun yan anlamları yani bu şekilde aslında oradaki ruh hastası tabirini daha da etiketlemiş oluyoruz onlara etiket e, hastalık olarak görmediğimiz gibi bir argüman ama tabi bu argüman e, e, çok tut yani e, ...çok güçlü bir argüman değil. Şimdi bir müzik arası vereceğiz... ...ve müzikleri Defne Sandalcı seçti... <gülüyor> ...konuğumuz olarak. Konuklarımızı seçtireceğiz... ...müziklerimizi programımızda. İlk müzik... ...İlk Durutti Kolum'dan... E, sketch for Summer... ...Durutti Kolum'un Türkçesi de... ...Durutti Müfrezesi'dir... ...anarşist bir gruptur... <gülüyor> e, ...yaz için bir... E, sketch ne diyelim... ...tasarı... Tasarı. <gülüyor> Merhaba, ee, şimdi biraz müzik arasındayken, Alper şöyle bir şey düşündüm... ...böyle hep burada günümüz insanı, günümüz insanı diye böyle hep günümüz insanı eleştiren Türkiye şeyler söylüyoruz. <gülüyor> ben insanlık diyorum, uygarlık. Evet, şimdi evet. günümüz ben. insanı mesela kay, kayıp duygusunu, işte yaz ve üzüntüyü yaşamakta çok zorluk çekiyor. Ama nasıl zorluk çekmesin? Sanki mesela geçmişe göre e, çok çıplak bir günümüz insanı olduğunu düşünüyorum... Yani bizi koruyan o simgeler evreninden e, soyulmuş bir insanlık. Bunu mesela Erdoğan Özmen'in duvardaydı galiba, gazete duvarda bir söyleşisinde şöyle bir şeyden bahsediyordu. Simgeler evreninin aslında günümüz bu kapitalizm, tüketim toplumu şeyiyle çok parçalandığını... ...artık işte millet, sınıf, işçi sınıfı vesaire pek çok kavramın, soyut kavramın o kimliklerin parçalanmış olmasının getirdiği... ...bir durum olduğunu... ...mesela aynı başka bir şeyde de mesela... ...Yankre'ye hep burada adınlanıyorum... ...onda da şeyden bahsediyordu... Gün, e, ...günümüz insanındaki... ...en temel şeyin o... ...yalnızlaşmanın, hayal kırıkları baş etmenin... ...aslında güçleştiren... E, ...o sosyoekonomik... E, ...koşulları... ...dan da e, orayı... ...istersen bir önce bir reklam arası... ...verdikten sonra mı devam etsin? Yok daha zamanımız var, var reklamı. Evet. Reklama zamanımız var lütfen sen... Ee, devam edebilirsin yani. Yani oradaki aile kavramının da o geniş aileler, o toplumlar mesela e, programdan önce şeyden bahsetmiştim. Anadolu geleneklerinde hı hı hı. yaz tutmanın aslında. Evet. Ona aslında e, birazcık uzun bir hikaye. Onu lütfen hatırlat. E, şey reklamdan sonra ona e, şey yapalım. E, girelim. E, ve ben hakikaten yazı e, geleneklerin ee, Anadolu insanının nasıl e, batı biliminden çok daha iyi e, ve çok daha önce e, onunla nasıl başa çıkılabileceğini biliyor olduğunu anlatayım hakikaten. Evet. Ee, reklamlara gidelim mi şimdi? Açık Dergi <gülüyor> Dünya'nın en güzel müzikleri. Reha Uza Göre Cumartesi günleri saat 16'da 94.9 Açık Radyo'da. Denizlerle çevrili bir radyo programı. Apaçık deniz sohbetleri. Açık deniz. Her cumartesi saat 13'te Açık Radyoda. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Reklamlar. Garanti BBVA ile caz yazı bambaşka. Jose James, Snarky Papi, Kamasi Washington, Joe Stone, Jacob Collier ve çok daha fazlası İKSV'nin düzenlediği 26. İstanbul Caz Festivali'nde. Caz eşliğinde bambaşka bir yaz geçirmek isteyen herkes festivale. Festival 29 Haziran 18 Temmuz arasında festival sponsoru Garanti BBVA. Aklında klima varsa Hotpoint 12.000 BTU Klima. 2899 lira yerine 2699 lira. İşte bu fırsat kaçmazsa. Şşş, teknoloji varsa. Teknosa. Teknosa. Reklamlar bitti. Aranjmandan özgün besteleri, 45'lik mütevazı plaklardan dev bir sektöre Türkçe pop'un 40. Dünya dönüyor. Hazırlayan ve sunan Naim dinmeler Her cumartesi saat 12'de Açık Radyoda. İstanbul'dan gelen telefon. Türler arası eklektik bir müzik programı. Hazırlayan ve sunanlar Altın Güzeldere, Mahir Ilgaz ve Güven Güzeldere. Pazar 21'de Açık Radyo'da. Açık Radyo 94.9 Açık Dergi Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. Merhaba, e, reklamdan önceki kısımda programın bir yere bağlayamadım o yüzden sözü ben alfabetim e Alfa ne attı öyle bir karışıklık oldu bunun için kusura bakmayın çünkü bazen böyle e, akıl duruyor o sırada takılıyor bir yere. Ben Bülent'in bana ne attığını anlamadım <gülüyor> çünkü evet e, evet Bülent <gülüyor> seni. <gülüyor> Aslında şuraya bağlayacaktım günümüz insanı böyle hep yükleniyoruz ya şöyle yaz tutmayı bilmiyorlar mutlu olmayı bilmiyorlar sanki öyle bir eleştiri bir karizması burada çalışıyor. Aslında şunun kastediyordum Young Kreevin kitabında hayal kırıldı kitabında şunun altın özel çiziyor. Diyor ki ölüm tıbba emanet edilmiştir. Ölüm ve yaz tutmak artık gündelik hayat pratikleri içerisinden çıkarıldığı için günümüz insanı kedere ve üzüntüye yasa bu kadar dayanıksız e, kalmıştır. Mesela köyde, benim çocukluğum köyde geçti. E, ve köydeki mesela hayvanların doğumunu, ölümünü görüyorsun. O kapılı kapıların ardında olmuyor. Ve onun için bir anıyla çok normal bir normal normalin <gülüyor> e, normal bir şey olarak yaşıyorum ama kentte kentlerde ve günümüzde de mesela Türkiye'de yüzde yirmiş artık kentle, kentlerde yaşıyor nüfusun öyle diyor şeyler ve insan ve e, Yan Krevin dediği gibi yabancılaşıyoruz yani ölüm ve yaz tutmak üzüntü Doğum. Ölümün kendisi bu kadar doğal olan bir şey ölümün kendisi yabancılaştığımız evet. bir şey oluyor ve evet. yabancılaştığımız için de ne yapacağımızı bilemediğimiz evet. bir şey haline dönüşüyor değil ve mi? Ve bunun için de uzmanlara ihtiyaç duyuyoruz. Evet. Yani, Şimdi o mı? işte psikiyatri işte bununla e, çok uğraşmak zorunda ya e, klinik psikoloji ya da psikiyatri ve e, yasla ilgili şeylere baktığımızda tabi defne yası e, bambaşka bir açıdan tarif yok ediyor hı. biraz sonra ona ben sözü vereceğim ama hani şöyle bir şey e, bilimsel çalışmalar diyor ki e, yası birazcık depresyon semptomlarıyla tarif edersek yani birinin bir şey kaybetmiş birini kaybetmiş bir insan e, işte o sırada biraz daha üzgün oluyor normalden e, hayat ona birazcık daha anlamsız gelmeye başlıyor. Uykuları kaçıyor belki. E, işe gitmek istemiyor. Kendi daha önce yapmak istediği şeyleri pek yapmaktan hoşlanmıyor. Durmadan e, geçmişle ilgili olan bitenle ilgili bir şeyleri tekrar tekrar düşünüyor. Şimdi bu e, yanca semptomatik düzeyde bakarsak bunların hepsine bir belirti dersek, evet, bu aslında bir depresyon. Ama bu aslında doğal olarak yaz içinde de ola içinde de olan bir şey ve bu yazı daha önce e, bu yaz sürecinin e, yapılan bilimsel çalışmalar, istatistiki çalışmalar 40 ila 60 gün arasında olduğunu. Ve daha sonra insanların e, e, tabii ki bu üzüntülerinin devam ettiğini ama hayatta işlevselliklerini devam ettirebilir hale geldiklerini söylüyor. Ben buna hiç hayır demiyorum. E, bununla ilgili hiçbir itirazım evet. e, yok. Yani e, şey açısından yani yalnızca böyle tıbbi açıdan bakıldığında evet insanlar daha fazla ama şimdi e, şöyle bir e, handikap var. Şimdi ve bu yasla ilgili bu patolojik olduğunda ya da travma söz konusu olduğunda bunun e, tedavisiyle ilgili e, özellikle e, İsrail'li travmalarla çok fazla çalışan İsrail'li psikoterapistlerin geliştirdiği bir yöntem var. E, kaybettiğimiz şeyin bizim için bir travma haline dönüşen e, şeyin onun nasıl kaybettiğimizi e, kaybettiğimizle ilgili o durumu. Ee, sanki o kaybı şimdi ve burada yaşıyormuşuz gibi e, kişiye, kayıp yaşayan kişiye tekrar tekrar anlattırmak üzerine kurulu terapinin e, mantığı. Yani aslında kişiyi kabul. duyarsızlaştırmak, e, kabul, e, biraz sonra sen kabulle ilgili başka şeyler anlatacaksın. Oradaki sistem başka. Kabul evet sonunda. Biraz sonra gelenekten bahsedeceğim. O onlar kabulüyle gidiyor. Hmm. Burada terapideki amaç duyarsızlaştırmak. Yani tekrar tekrar aynı şeyi maruz bu kadar bırakır. maruz bırakarak ve anlatarak e, kişilerin e, onu daha normal olarak yaşantılaması. Ama biz şeyimize bakalım yani bu 40-50 günlük bir yaz süreci meselesine bakarsak. ya bir, Birini kaybettiğimizde biri öldüğünde 7'si 40'ı 52'si denen bir şey var. Ee, bizim geleneğimize ve mesela bir kayıp söz konusu olduğunda bütün insanlar gelirler o eve doluşur. insanlar birlikte ağlaşırlar. Ee, yeni gelene ne olduğu ve nasıl olduğu tekrar tekrar anlatılır anlatılır anlatılır. Ee, yedisinde bir dua okunur sonra yeniden yeni gelen insanlarla konuşulur konuşulur konuşulur. Aslında elli ikisinde de en son bir duayla aslında virgül ya da noktalı virgül konarak İnsanlar yeniden hayatlarına devam ederler. E, tabii ki üzüntü e, içimizdeki o e, acı bitmemiştir ama yaşamaya devam edebilirler. Ve bu e, duyarsızlaştırma olarak anlattığı şeyi e, tıbbın ya da psikiyatrinin senin e, Defne söylediğini kabul e, meselesi, Dolay, kabul ederek, kabul etmeyi sağlayan geleneklerimiz ve göreneklerimiz evet. ya da, sağlamıştır e, yasla başa çıkmayı. Ya da Judith Butler'ın dediği bir yasın ortaklaşması aslında. Ortaklaşması, evet. Şimdi e, e, bir şeyden bahsediyoruz. E, e, farkındalık e, filan e, dendiğinde hep, e, farkındalık dendiğinde böyle insanların, ee, çok moda bir terim haline gelmiş olduğu için o farkındalık, kabul filan gibi kelimeler çok acayip e, başka şeyler alıyor. Anı yaşamak, farkında olmak. Bu gece nerede eller havaya yapacağız anlamına gelen bir şey. Yani ne geliyor Hı. günümüzde neredeyse? Ama Defne bize bambaşka bir farkındalıktan bahsetmek istiyor. Ben yani anda durma, anı çok önemsiyorum. Çünkü her şeyin anda olduğunu düşünüyorum ve bütün bu üzüntülerin, ...ve belki ardından gelecek isyan... ...isyan duygusunun... ...hepsinin çok eşanlı yaşandığını... ...ben öyle deneyimliyorum... ...ve böyle olduğuna da inanıyorum. Yani böyle elli iki gün sonra hiçbir şey değişmiyor. Yani... Gerçekten böyle bir yastan bahsedemem bilemiyorum. Çünkü babamı 93'te kaybettim. Hala çok özlüyorum. Hala kavga ediyorum. <gülüyor> yani aynı yıl üç, kaybetmişiz. 93. Evet, öyle Enteresan. mi? Evet, kötü, korkunç bir yıldı 93 Türkiye ve ayrıca. Sivas katliamı. Yok, babam hayır. Burada evinde öldü. Yok ya. yok şey yıl yani, olarak. Hayır, Sivas olsa iyi ne her şey hı -hı. oldu o sırada. Benim babam Sivas katliamının olduğu gün öldü ama Sivas'ta değil. Hı hı. Şey, e, aklımda şu var şimdi bizim durumumuzu şu anda içinde olduğumuz zamanı ve insanlığın halini ben Benjamin'in şu tarih meleğine, Clay'nin tarih meleğini çok benzetiyorum. Yeni melek aslında Clay'nin yeni meleği. Kanatlarını açmış daha doğrusu açmak zorunda kalmış çünkü karşıdan çok şiddetli bir rüzgar esiyor. Yüzü geçmişe bakıyor ve diyelim ki 20. yüzyıla bakıyor ve korkunç olayları izliyor dehşet içinde. Ve kanatları açılmış ve kapatamıyor. Ee, ve gerisin geri geleceğe sürükleniyor. Sırtından <gülüyor> geleceğe yapışmak üzere uçuyor. Kapatamıyor. Ee, bizim halimizi böyle görüyorum. Hemen ardından da aklıma şey geliyor. Benim ıı, kütüphanemde yıllarca durmuş K'nin başka bir meleği var. Uyanık melek. Vigilant angel. Denilen başka bir meleği. O da böyle gözleri fal taşı gibi açık. Bakıyor. Kaykılmıyor, yıkılmıyor. Hani dehşet içinde de değil. Sadece farkında ve bakıyor. Gözlerinde hiç kapamaya niyeti yok. Bakıyor. Dehşet ifadesi yok. Hatırlığında matrak bir hali bile var. Böyle sevimli bir hali bile var. Bakıyor. Ve farkında bir şekilde duruyor. Şimdi o melek benim için çok önemli. Ve farkındalık bir şeyin e, idrakinde olmak. Olup gideni anlamaya çalışmak ve onun içinde olmak benim için çok önemli bir şey. Bence şu anda hepimiz için çok önemli. Demin etik, e, psikoloji bilmem ne her şey, politik bunun üzerine kurulacak dediğim bir aciliyet duygusu aynı zamanda. Çünkü ben hem isyandayım hem mümkünse bunu bir aktivizme de çevirmeye e, potansiyelini taşıyarak duruyorum dünyanın sonuyla ilgili mesela. Fakat her gün ağlıyorum. Her gün az iki taşıma alıyorum. Sokak çıkıyorum. Bir Suriyeli göçmen görüyorum. Hüngürüngürü alıyorum. Bir şey oluyor. Gözgüze geliyoruz. Bir şey, bir durum görüyorum. <gülüyor> Kutup ayısının derileri yapışmış vücuduna çöp karıştırırken fotoğrafını görüyorum. Ağlıyorum. Bir sürü şey çok ağlıyorum ben. Ve hastayım yani. Onu biliyorum ama isyandayım da. Zaten aslında isyana dönüşmeyecekse Yas, yasın ne anlamı var? İşte onun için zaten eleştirel bir süreç olduğunu Hı -hı. düşünüyorum hep yasın. Yani sağlatacak bir şey değil. içinden geçilecek. Ve her şey biraz eşanlı ve e, birbirine gir girmiş bir şekilde kavrama gibi bir <gülüyor> derdim var benim. Yani onun için çok katmanlı geliyor bana her şey. Yani anda öyle. Her şey burada oluyor sonuçta. Şu anda oluyor. E, bunu niye önemsiyorum? ...çünkü hemen e, ardından şunları düşündürüyor bana. E, İnkardan mı? İsyanın hani... kendisi isyan etmek, itaatsizlik... ...bunlar yeni eğilimler zaten ama yani... ...bunun dünyaya ve insanlığa sirayet edip edemeyeceğini bilmiyorum... ...öyle bir vakit kalıp kalmadığını ama ben oradan başka bir yerde olamayacağım için... ...oradan konuşuyorum. Aynı anda isyanın kendisi olmak... E, ...itaatsizliğin kendisi olmaktan söz etmeye çalışıyorum. Yani sirayetli, e, bu, sirayetli bir metafizikten de bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda çok pratik bir şey söylemek istiyorum. Bir özellikten bahsetmeye çalışıyorum. Mikro, otonom bir şeyden bahsetmeye evet, çalışıyorum. Bu şey benziyor mu biraz Defne? Alan Badyo'nun bahsettiği mutlak bağımsızlığın ardından gelen isyan diyor. Ve o Olabilir. özelliği de e, şey diye tanımlamış Badyo... ...sıkı durmak. Hmm. Yani bu sıkı durmak çünkü her şey buharlaşıyor ya... ...öyle postmodernizmle ilgili şeyler de katı olan buharlaşıyor... ...her şey buhar, bütün kavramlar, gerçeklik... E, ...o sıkı durmaktan ve mutlak bahtsızlığı bir kere kabul etmek... ...değil mi? Bu mutlak bir bahtsızlık var burada... ...ve bunun ardından ancak gerçek bir isyanın olabileceğini... Evet yani ardından mı bilmiyorum işte her şey yaşanlı yürüdüğünü ve akıp gittiğini düşünüyorum ben. Onun için bunun idrakine hemen şimdi varmamızın çok Peki her şeyi... Peki ne yapalım? idrakine varalım. Ön, ve yürüyelim. Sonra, o zaman, önce farkındalık. O zaman <gülüyor> şu ortaklaşma dediğin şey benim için işte hareket o zaten. <gülüyor> yani metafizik dediğim de o ve var olan hareket de bunu çok imliyor. <gülüyor> bir bakarsak İngiltere'de patlamış olup da. ...Kuzey Yarımküre'de bayağı ciddi bir şekilde... ...yayılmakta olan bir hareket var. Bir sivil itaatsizlik hareketi. Onun içinden çok böyle bir, bir şey çıkıyor. Bu biraz böyle André Breton'un ...Gerçek Üstücülüğü'nün kurucusu, kurucularından. André Breton, Arkade 17 diye bir şeyinde... ...yazdığı Hı. bir yazıda... ...şöyle bir şey diyor. Yani aslında bu, bu tür böyle yazılar okumayacaktım ama... ...yaşama zahmetine değen <gülüyor> şeyi... ...kendini sınırsız sınırsızca bağışlayarak selamlayabilmek için insani acının dibine kadar gitmiş olmak. Oradaki tuhaf yetileri keşfetmek gerekiyor diyor. Yani evet, o acının acı. dibine inmeden... Çünkü acının dibine inmiyor. Senin sanırım söylemek istediğin Hı -hı. o farkındalık. Hı -hı. O acının dibine, insani acının evet. dibine inip... ...orada bilmediğimiz... ...yani Breton'da öyle diyor. Evet. Tuhaf yetiler kazanmak. Evet. Bir yandan terapi de aslında değil mi? Psikoterapi de o tuhaf yetileri. Çünkü... Acı, acıda durabilme sanatı, psikoterapi, bir psikoterapist kuramcının söylediği bir söz. O acıda durabildiğinde aslında o tuhaf yetilerle dönüyoruz. Peki bunu ikna edebildiğin e, danışanlarla karşılaşıyor musun güzellik hayatında? E, acıda durabilmekle ilgili... Sanatını ne? anlatabileceğin, e, yoksa onlar sana saçmalamayın lütfen. Ben e, acı, çekmekten, acı çekmekten kurtulmak Tabii. için size geldim e, Bülent Hı. Bey. Ne diyorsunuz mu diyorlar? Yani öyle diyenler e, ilk başta belki diyorlardır ama sonradan onlar da o eşlik, beraber o yürüyüş yolunda. Sen galiba insanları manipüle edip e, ikna ediyorsun. Yok, yok <gülüyor> şey, öyle bir yok, İkna ediyorsun. Şaka yapıyorum. Onu keşfediyoruz. Yani o yetileri evet. aslında orada tuhaf yetiler. Ne olduğunu bilmiyoruz gerçekten. <gülüyor> ee, ama onları beraber keşfetmek, ortaklaşarak. Ortaklaşmak çok önemli çünkü yaz ve kudret aynı eş yaşanacak şeyler. Yani hep, hep bunu demeye çalışıyorum. Biz şu anda çok acil buna ve ortaklaşmaya ihtiyacımız var. Bu yani, commons dediğimiz şeyden bahsediyoruz değil mi? Ortak... Ben valla garip bir şeyden bahsetmeye çalışıyorum. Yani aşkın, bulaşıcı, sirayetli e, bir şeyden, bir metafizikten de bahsetmeye çalışıyorum. E, ve bu olduğunda gayet pratik sonuçları var bunun. Mesela yani, pratik sonuçlar? Postkapitalist toplum içinde... Aa, özerk toplumlar oluşma eğilimi Var mesela şu anda bu, Hemen yallah böyle bir pratiğin içine gitmek Şu koşullarda nasıl bir yaşam tarzı Yaratabiliriz diye düşünmek Bunda ortaklaşmak uzanmak Bu bir isyanla mümkün İsyan duygusu olmadan İnsanlığın elinde kalan ortak şeyler Neler acaba sizce İnsanlığın şu anda İmkan evet. olarak bence itaatsizlik İsyan Siz ve ortaklaşma ve, ve bu kederde yasta da ortaklaşma. Aslında burada Alper'in bahsetmek istediği ortaklışı tam da mesele bu gibi değil mi? Yani Ortak... yeni bir dünya duygusu demek istiyorum buna. Hı -hı. Bir amor amor mundi ama yeni bir dünya duygusu. Nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Yani bir, bir farkındalığı ve bir hissetmesi. Çünkü dünya bir titreşim ve biz de onun titreşen bileşenleri ol, olmamız gerekirken üstünde başka bir şeyler gibi yaşamışız ya asıl yabancılaşma hikayesi bu yani onu bir zemin edinip üstüne çıkıp bir şeyler kurmuşuz devletler işte sınıflar bilmem ne. ve bütün bu şey içinde müthiş bir yabancılaşma var yani havadan sudan başka türlerden ayrışmışız kendi içimizde bilmem bölünmüşüz falan yani bu, bu aydınlanma e, tam tersi isyan kötü bir şey. itaatsizlik ve ortaklaşma ben, acıda ortaklaşma. Defne böyle round part'tan bahsetmiştik ya annesinin yasını tutan göstergevinç. Onun bir e, yine yaz gününde bahsettiği bir şey var. Diyor ki yastan kurtulmak istemiyorum. Yaz kurtulunacak bir şey değil. Ah eyvallah. Onu onu akıcılaştırmak. Yani olanın yinelendiği tıkanma halini aşıp akıcılaştırmaktan Çok güzel. Eyvallah, Akıcılaşma. Hı -hı. Sana... O zaman belki çok da zamanı gelmiştir tam ya, bunu söylerken Hı -hı. E, bizim e, Bülent'le tabii ikimiz de e, terapiyle ve gündelik hayatımız devamlı e, bunlarla geçmiş olduğu için Defne'ye birazcık da bir böyle e, yabancı da gelebilir ama bizim derdimiz bu maalesef. Ee, şey e, DSM-5 yani e, bizim e, şeyimizin kutsal kitabı, e, psikiyatrinin evet. ve insanlığı başucu, başucu kitabı. Neden? Çünkü artık bunlar <gülüyor> o kitaba göre e, tanılar konulmak zorunda filan. 2014 yılında yapılan son e, şeyde, revizyonda, son yenilemede şu yapılmaya çalışıldı. E, hani sen e, 52 gün yaz meselesine karşı çıktın ya... E, e, ...haklı olarak benden... Hani, ...yok aslında işlerli olan yani, şeyler bunlar da... Tabii, ...yok yani Aha. ben şimdi başka bir Aha. şey söyleyeceğim... Aha. ...buna e, belki de dudakların uçacak... Göz ...açıklayacak ve gözlerin... E, ...şey olacak... <gülüyor> ...dolmayacak böyle kocaman açılacak <gülüyor> ama... ...radyoda için kimse görmeyecek... E, ...ya e, olur mu... ...52 gün... ...bu acayip derecede uzun bir süre... ...yası için e, diyorlardı... E, ...o yüzden de... E, ...biz insanların iki haftadan daha uzun süre e, bir kaybın yasını tutmalarının doğru olmadığını iki haftadan daha sonra hala iki hafta geçtikten sonra hala insanlar bu yasla ilgili biraz evvel saymış olduğumuz işte üzüntü hayatın anlamsız gelmesi e, uykusuzluk ne yapacağını bilememe gibi e, şeylerin e, hissiyatların düşüncelerin durumların artık yasın bir e, belirtisi değil normali değil depresyonun bir belirtisi olarak kabul edilmesi gerektiğini ve sonuç olarak da mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini istiyorlardı Hı -hı. şimdi mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini iddia istedikten ve bunu da eğer DSM-5'e yazabilmiş olsalardı Kabul ettirebilmiş olsalardı Buna anlama geliyor biliyor musun e, Defne. Milyonlarca kutu İlaç her gün Antidepresan tabii, ilaç demek tabii. Yani karı tahallül edebilirsin Ve ama çok, neyse ki Halen daha birkaç akıllı e, Ve etkili e, Psikiyatri e, profesörleri var Onlardan bir tanesi e, Amerikalı şöyle bir şey yazdı 10 sene önce 30 sene birlikte yaşadığım karımı kaybettim ve halen daha onun yasını tutuyorum. Onun yasını tutmak tutma hakkını hiç kimse elimden alamaz. Evet tabii ki. çok güzel. Gözlerim e burada... paltaşı gibi açılmadı ama yani çok anlı, anladım. E, <gülüyor> evet, Naziket'in şiirinden böyle hani şey diyordu ya bir şiirinde en fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Sanırım bunu 21. <gülüyor> asırlarda <gülüyor> iki hafta. <altı. gülüyor> Bu arada Defne sen başka bir e, güzel parça vaat etmiştin bize. Aa, evet şimdi biraz azalım. <gülüyor> <gülüyor> Stereo Total'den I Love You Ono. Ama bunun sözleri de çok güzel. Keşke anlaşılsa. <gülüyor> Merhaba, ee, böyle yaz deyince tabi olayın bir, bir, bir, biraz evvel, 93 e, ten bahsederken Sivas hmm. katliamı, bir de toplumsal yaz. Ee, değil mi? Bir de hatta şöyle bir şey de var. Ee, mesela ben bir gazete bir okumuştum, evlilik dışı. Şöyle oluyor hikaye, bir kadın e, akrabasının yanına gidiyor ve orada çocukluk aşkıyla karşılaşıyor. Kadın evli e, ve çocukluk aşkıyla yeniden bir aşk alevleniyor. Ve o çocukluk aşkından hamile kalıyor. Ve hastanede çocuğu doğururken ölüyor. Ve ailesi cenazesine sahiplenmiyor, sahip çıkmıyor. Çocuk ve e, kadın orada sahipsiz bırakılıyor. Şimdi bu tutulamayan yaz şeyi de oldukça çeşitli politik şeyler de var. holokost olsun, başka hmm. toplumsal kıyımlar, şeyler olsun. E, bunun da tabii e, hatta bilim diye bir... ...alanda var ya... ...orada böyle çok... Benim söylemek istediğim bir şey var sen bitirdikten <gülüyor> sonra... ...yok yok devam et. Evet, o mesela, e... yani söyleyecek bir şeyim kalmadı demiştim ya... <gülüyor> evet. ...sonra birden e, söyleyecek... ...aslında bir sürü şeyim <gülüyor> olduğunu atladım... ...lütfen <gülüyor> devam et. Evet, tutulamayan o yasları ya da bir... E, ...ülkemizde çok sık böyle karşılaşılan... ...işte bir transın ölümü... ...onun ailesi tarafından alınmaması... ...ve buna yönelik aslında toplumsal... E, ...reflekslerin de yavaş yavaş geliştiğini de görüyoruz... ...mesela yani sahip bir şey söyleyeyim mi... ...çok Lütfen. az vakit kaldı Lütfen. ama... E, ...yani ben yaşadığımız ülkede... ...yas filan tutulmadığını... ...buranın neredeyse hayaletistan dediğim bir ülkede yaşıyoruz... ...çünkü biz hayaletler musallat olmuş bir toplumuz... ...çünkü inkar var... ...yas yok... E, ...felaketlerin kabulü yok... ...suçların kabulü yok... ...kıyımların kabulü yok... Ve sürekli şey üzerine kurulmuş, inkar üzerine kurulmuş ve izleri gidermek üzerine kurulmuş ve hiçbir zaman doğru düzgün yas tutamamış, hayaletlerin musallat olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Tam tersi de söz konusu. Yani bu da bireylerin psikolojilerini çok belirliyor diye düşünüyorum. Evet, yasla, bu bilgi var. Yani bir şeyler var geçmişte. Bir o hayalet onu kovalıyor. Ama yas o yokmuş tutmak gibi daha. Yaklaşmak aslında dar. o anlamda çok önemli değil çok mi? Çok önemli ve zaten. tersinden de tek yani toplumsal yas diyorsun ya. Hani bireyin toplumsal olan veya dışında olan daha büyük olan şey içselleştirmesi söz konusu. Evet. Ee, ve dili, dileğim de odur şu anda herkes için. Neyi içselleştirmesi? Yani toplumsal olanın yani birey dışında olanın, dünyada olanın, toplumda olanın ...birey tarafından içselleştirilmesi... ...o bireyin de sağlması... ...ve... Evet. E, ...isyan etmesi Bu da, diyeceğim... E, ...olayın politik e, yanı... E, ...akademik yanı, politik yanı... Toplumsal... ...psikolojik de yanı evet. yani... ...cinnet toplumu yani... çıkıyor ortaya... ...çünkü musallat olunmuş bir toplumun... ...içinde yaşıyoruz biz... ...şimdi ben böyle evet. çok... E, bir e, ...yine bir doktor e, şeyle... ...refleksiyle... E, başka ...bambaşka bir şey de söylemiş olacağım... Anlat ee, şey yapacağım. Ee, şimdi bu e, yaz tutabilmek. E, ...travmayı e, yaşayabilmek ve yasak yas tutabilmek aslında şey de, de aynı zamanda değil mi... ...hayatımıza bir şekilde ne olursa olsun devam edebilmekle ilgili bir şey değil mi? Deva yani isyan edebilmek için de hayatımıza devam edebilmek zorundayız. İsyan edersek devam edebileceğiz yoksa yani, yani işte hani tavuk, tavuk yumurta filan... ...yani e, her halükarda isyan edebilmek için <gülüyor> bile bir güce ihtiyacımız var. Şimdi o güç... E, ile ilgili çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi Antonovski diye bir, bir araştırmacı, Yahudi bir araştırmacı Holocaust'tan sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra toplama kamplarından sağ kurtulmuş ve İsrail'e göç etmiş kadınlar üzerinde bir istatistik gibi çalışma yapıyor. Bu, ne durumdalar diye, ne gibi fiziksel ve ruhsal sıkıntıları var diye. 300 kadın. Bunların... %71'inde gerçekten ciddi e, posttraumatik stres bozukluğu da diyebileceğimiz e, birçok ruhsal ve bedensel rahatsızlık var. Ve e, e, bunun çok da normal kabul ediyor. Ama bu arada şöyle bir şey e, görüyor. %29'unda tabii ki bütün o yaşananlardan çok etkilenmiş ve bunları anlatırken bunları paylaşırken e, acı içinde bunları paylaşan ama hayatına devam eden, Aşık olan, e, e, yaşamaya devam eden, evlenen, boşanan, çocuk doğuran, sevgilisini aldatan falan yüzde yirmi dokuzluk bir kitle var. O kitlenin nasıl olup da e, o şeyde patolojik olarak tırnak içinde söylüyorum patolojik olarak, olarak o yasta e, şey yapıp donup kalmayıp hayata devam edebildiklerini görüyoruz. E, araştırmaya çalışıyor ve buradan salutogenez diye bir kavrama ulaşıyor salutogenez şu demek e, patogenez e, tıpta hastalığın oluş mekanizması demektir diyor ki bizi ilgilendirmez hastalığın oluş mekanizması ben bu yüzde yirmi dokuz kadının sağlıklı kalmasının mekanizmasını salutogenez'i merak ediyorum diyor e, bunu da ne olduğunu daha sonraki evet. e, belki de Barton dediği şey akışkanlığın değil mi yasın tamamlanması aslında, aslında belki de akışkanlığıyla. Mümkün. Yani şimdi aklıma gelmez ama çok önemli yüz yaşında falan bir e, yahudi psikolog var Auschwitz'ten kurtulmuş Amerika'da o da tam böyle bir şey anlatıyor hala evinden çıkmamış insanlar biliyorum bu da çok önemli psikolog olmuş Amerika'da. Adını hatırlayamam şimdi. Evet, böyle. böyle uzun sakallı yavaş. değil mi? yok kadın. Evet. Kadın. Ha, aa evet, evet evet. Ama adını YouTube'da hatırlayamadım. Demiş. Evet. bunu. Yavaş yavaş programımızın sonuna e, evet. geldik. Bizi bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Defne sana çok Defne, teşekkür de geldiği size için teşekkür ayrıca dedim, teşekkür ediyorum. <gülüyor> normalin sınırlarına çağırdınız. Pek normal geçmiş. Evet Bey'di. <bence de. gülüyor> eee tişörtün üzerinde Aynen. Ne yazıyor? Evet, ne yazıyordu? Ee, Yarını evet. bekleme. Evet çok güzel bir şey gelmiş. <gülüyor> Instagram'daki sayfamdan paylaştım onun <gülüyor> fotoğrafını. <gülüyor> Peki, Peki çok teşekkür ederiz. Kapatıyoruz burada. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Normalin Sınırları Klinik Felsefe Sohbetleri. Hazırlayan ve sunanlar Alper Hasanoğlu ve Bülent Usta. Açık Radyo program destekçisi olun.